4. Bölüm Her zaman olduğu gibi şafakla uyanıp yaşanan muhteşem şeyi hatırladıklarında hep birlikte çayırlara koştular. Kırlara yayıldıktan sonra çiftliğin büyük kesimine yukarıdan bakan bir yükselti olduğunun farkına vardılar. Oraya tırmanıp sabahın berrak ışığında etrafa göz gezdirdiler. Evet onların da gözün görebildiği arazinin tamamının sahibi artık onlardı. Bu düşüncenin verdiği coşkuyla etrafta hoplayıp sıçradılar, kendilerini heyecanlı havalara savurdular. Çiğle ıslanmış çimenlerin üstünde yuvarlandılar, ağız dolusu tatlı yaz otu koparıp çiğnediler, kara toprak kümelerini ayaklarıyla, toynaklarıyla havaya savurup zengin kokuları içlerine çektiler. Sonra çiftlikte bir keşif turu atıp ekili arazileri, otlakları, meyve bahçesini, sulama havuzunu, Koruyu, dillerinin tutulmasına yol açan bir hayranlıkla sözdüler. O şeyleri daha önce hiç görmemişlerdi sanki ve hepsinin onlara ait olduğuna inanamıyorlardı. Sonra tekrar çiftlik binalarının olduğu yere dönüp evin kapısının önünde sessizce durdular. Orası da artık onlarında ama içeriye girmeye korkuyorlardı. Kısa bir süre öylece duraladıktan sonra kar topuyla ile Napolyon kapıyı omuzlayarak açtı ve hayvanlar tek sıra halinde bir şeylerin düzenini bozmaktan korkar gibi büyük bir dikkatle içeriye girdi. Ayak uçlarına basarak fısıltıdan yüksek sesle konuşmadan o inanılmaz lükse, deri örtülü yataklara, aynalara, at kılından dokunmasıyla kaplı kanepeye, Brüksel halısına, kabul odasındaki şöminenin alın tahtası üzerine asılı olan kraliçe Victoria portresine. Bir tür huşuyla bakarak bütün mekanları dolaştılar. Molly'nin etrafta olmadığının farkını ancak aşağı inerlerken vardılar. Geri dönünce onu ebeveyn yatak odasında buldular. Bayan Jones'un tuvalet masasında mavi bir kurdele bulmuş, omuzunun üstüne atmış ve aynada olabilecek en aptalca ifadeyle kendini süzmeye başlamıştı. Diğerleri onu keskin bir dille azarlayıp dışarı çıktı. Mutfakta asılı jambonlar gömülmek üzere yerlerinden indirildi. Bulaşıkhanede bulunan bir fıçı bira, boksörün bir toynak darbesiyle darmadağın edildi. Bunların dışında evdeki hiçbir şeye dokunulmadı. Çiftlik evinin müze olarak korunmasına oracıkta oy birliğiyle karar verildi. Hiçbir hayvan orada yaşamayacaktı. Yoldaşlar, dedi kar topu. Saat altı buçuk oldu ve önümüzde uzun bir gün var. Bugün işlere saman hasadını kaldırarak başlayacağız. Ama önce halledilmesi gereken başka bir mesele var. Domuzlar geride kalan üç ayda Bay Johnson çocuklarına ait olan ama bir çöp yığınına dönmüş halde buldukları alfabeden okuma yazma öğrendiklerini açıkladı. Napolyon siyah ve beyaz boyayla dolu kovalar getirdi sonra arazinin anayolu açılan kapısına gittiler ve kartopu en iyi yazma bilen sıfatıyla Toyna'nın arasına bir fırça sıkıştırıp kapının en üst kısmındaki Malikani Çiftliği yazısını sildi ve yerine Hayvan Çiftliği yazdı. Artık çiftliğin adı buydu. Ardından çiftlik binalarının olduğu yere gittiler ve kar topuyla Napolyon, Büyük Ahır'ın arka duvarına yaslayacakları bir merdiven getirilmesini istedi. Domuzların geride kalan üç ay boyunca yaptıkları çalışmalar sonunda hayvanizmin temel ilkelerini yedi emirde derlemeyi başardığını açıkladılar. İşte o yedi emir şimdi o duvara yazılacaktı ve bunlar o günden başlayarak hayvan çiftliğinde yaşayan tüm hayvanların hayatını düzenleyecek, değiştirilemez yasaları oluşturacaktı. Kar topu bir domuzun merdiven tepesinde dengede durması kolay olmadığından biraz zorlanarak da olsa oraya tırmandı ve cırlak birkaç basamak aşağıda boya kovasını tutarken çalışmaya koyuldu. Emirler katran sıvalı duvara 30 metre öteden okunabilecek beyaz harflerle yazıldı. Şöyle deniyordu. 7 emir 1. İki ayak üstünde dikilen her şey düşmandır. 2. Dört ayak üstünde dikilen ya da kanatları olan her şey dosttur. 3. Hiçbir hayvan elbise giymeyecektir. 4. Hiçbir hayvan yatakta uyumayacaktır. 5. Hiçbir hayvan alkol içmeyecektir. 6-Hiçbir hayvan başka bir hayvanı öldürmeyecektir. 7-Bütün hayvanlar eşittir. Dost yerine dosut yazılması ve birkaç S harfinin ters yöne bakması haricinde her şey yerli yerindeydi ve imla falan da gayet düzgündü. Kartopu diğerlerinin de anlaması için yazdıklarını yüksek sesle okudu. Bütün hayvanlar onaylayarak başını salladı ve daha akıllı olanlar hemen yedi emiri ezberlemeye başladı. Kartopu fırçayı bir kenara atıp, şimdi doğruca saman hasadına yoldaşlar diye bağırdı. Hasadı Jones ve adamlarından çabuk kaldırmayı onun meselesi kabul edelim. Ama tam o sırada bir süredir huzursuz görünen üç inek yüksek perdeden böğürtüler koyu verdi. 24 saati sağlamamışlardı ve memeleri neredeyse patlayacaktı. Domuzlar biraz düşündükten sonra kova getirdi ve ön ayakları işe alışınca inekleri başarılı denebilecek şekilde sağdı. Kısa zamanda hayvanların çoğunun ilgiyle baktığı beş kova dolusu köpüklü bol yağlı süt toplanmıştı. Birisi bu kadar süt ne olacak diye sordu. Tavuklardan biri de John sarada sırada bunun birazını yemimize katardı dedi. Kovaların önüne geçip dikilen Napolyon, sütü bırakın şimdi yoldaşlar diye bağırdı. Onun çaresine bakılacak, şu an için hasat daha önemli. Kartopu yoldaş size önderlik edecek, ben de birkaç dakika sonra geleceğim. İleri yoldaşlar, saman bizi bekliyor. Böylece hayvanlar hasadı başlatmak için topluca tarlaya doğru harekete geçti ve paydos edip geri geldiklerinde sütün bırakılan yerde olmadığını fark etti. Saman hasadını kaldırmak için nasıl zahmetle çalışmış, nasıl ter dökmüşlerdi. Ama çabaları mükafatını buldu çünkü hasat umduklarından da başarılı olmuştu. İş zaman zaman ağır geliyordu. Alet edevat insanoğlunun kullanacağı şekilde tasarlanmıştı ve hayvanlara göre değildi. Ayrıca hiçbir hayvanın iki arka ayağı üstünde dikilerek araç kullanamaması büyük bir sıkıntı oluşturuyordu. Ama domuzlar her zorluk için bir çare bulacak kadar akıllıydı. Domuzlar çalışmıyor, işleri yönetip diğerlerine danışmanlık yapıyordu. Sahip oldukları bilgi itibarıyla liderliği üstlenmeleri gayet doğaldı. Atlara gelince, boksörle yonca tarlaların her santimini biliyor, hatta ekin derleme ve ot biçme işinden Jones ve adamlarından daha iyi anlıyorlardı. Kendilerini ot biçmekte ya da arazi tırmalamakta kullanılan düzeneklere koşuyorlardı. Elbette o günlerde artık koşumlara ve dizginlere gerek kalmadığından domuzun teki arkada yürüyüp ''Deh yoldaş'' ya da duruma göre ''Ağır ol da biraz geri bas yoldaş'' diye bağırıyor düzenek arazi üstünde gayet istikrarlı şekilde dolaşıp duruyordu. Ve en mütemazaları da dahil olmak üzere her hayvan samanın biçilmesinde ve toplanmasında çalıştı. Ördekler ve tavuklar bile Gün boyu tarlada bir aşağı bir yukarı dolaşarak saman parçalarını gagalarıyla topladım. Böylece samanın kaldırılması Jones ve adamlarının yaptığından iki gün daha önce tamamlandı. Dahası çiftliğin gördüğü en büyük hasat olmuştu bu. Hiçbir şey ziyan edilmemişti. Tavuklarla ördekler keskin gözleriyle yerini belirledikleri her sapı toplamıştı. Ve çiftlikteki hiçbir hayvan bir ağız dolusu bile mahsul çalmamıştı. Yaz boyu çiftlikteki bütün işler saat gibi kusursuz işledi. Hayvanlar daha önce hayal bile edemedikleri kadar mutluydu. Ağızlarına attıkları her şey kendi yiyecekleri olduğu, kendileri tarafından üretildiği, cimri bir efendi tarafından önlerine azar azar atılmadığı için ayrı haz veriyordu onlara. Değersiz, asalak insanların gitmesiyle birlikte herkesin daha fazla yiyeceği olmuştu. Ayrıca hayvanların nasıl değerlendirileceği konusunda tecrübesi olmasa da bolca zamanı vardı artık. Ancak birçok zorlukla da karşılaştılar. Örneğin yılın ilerleyen zamanlarında mısır hasadını kaldırırlarken mahsürü eski tarzda ayak altında çiğnemeyerek ayıklamak ve kepeğini nefes gücüyle savunmak zorunda kalmışlardı. Çünkü çiftlikte kullanabilecekleri bir harman makinesi yoktu. Ama her şeye rağmen domuzların zekası ve boksörün muazzam kasları onları daima sıkıntıdan kurtarmıştı. Boksör herkesin hayranlığını toplamıştı. Johnson zamanında da sıkı çalışırdı ama şimdi sanki bir değil üç attı. Çiftliğin tüm işlerinin onun devasa omuzlarına binmiş gibi göründüğü günler oluyordu. Sabahtan geceye kadar bir şeyleri itiyor veya çekiyor, nerede ağır bir şey varsa oraya koşuyordu. Horozardan birine kendisini diğerlerinden yarım saat erken uyandırmasını tembihlemişti. Böylece gündelik mesai başlamadan önce nerede ihtiyaç varsa orada biraz daha fazla çalışmaya gönüllü olabiliyordu. Her soruna, her aksaklığa verdiği cevap biraz daha sıkışacağım oluyordu ve bunu şiar haline getirmişti. Aslında herkes kendi kapasitesine göre çalışıyordu. Örneğin tavuklar ve ördekler hasat sırasında dağılan taneleri toplayarak 5 kilo mısır kurtarmıştı. Kimse bir şey çalmıyor, payına düşen tayından şikayet etmiyordu. Eski günlerde hayatın olağan parçası haline gelen kıskançlıklar, dalaşmalar, birbirini ısırmalar neredeyse tamamen ortadan kalkmıştı. Kimse işten kaytarmıyordu. Ama aslında hemen hemen kimse demek lazım. Çünkü Molly sabahları kalkmakta zorlanıyordu ve Toynana taş battığını öne sürerek Erken paydos etmeye alışkanlık haline getirmişti ve kedinin bu halleri biraz garipti. Ne zaman yapılması gereken bir iş olsa ortadan yok olduğu kısa süre sonra fark edildi. Saatlerce kayboluyor, sonra yemek vakti geldiğinde ya da akşam mesai tamamlandığında hiçbir şey olmamış gibi ortaya çıkıyordu. Ama hep gayet geçerli bir bahanesi vardı ve sevgiyle öyle mırıldanıyordu ki niyetinin kötü olduğunu düşünmeye imkan yoktu. Benjamin'e gelince, yaşlı eşek isyanla birlikte değişmiş gibi görünmüyordu. İşlerini Johnson zamanındaki yavaşlık ve dik başlılıkla yapıyor, ne kaytarıyor ne de ilave işe gönüllü oluyordu. İsyan ve sonuçlarına dair herhangi düşünce belirtmiyordu. Jones gittiği için artık daha mutlu olup olmadığı sorulduğunda sadece eşekler uzun yaşar, hiçbiriniz ölü eşek görmemişsinizdir diyordu. Diğerleri de bu esrarengiz cevapla yetinmek zorunda kalıyordu.